''Herkese uğradın sen, bana küsülmüşsün. müsün? Bir çoğuna göz kırptın, bana yeminli misin? Ben senin aşkın ile kavrulurken burada.'' Ey şehadet sen bana Neden nazlar edersin Ey şehadet sen bana Neden nazlar edersin Bilsem ki ne zamana Denk gelecek o gelişin Damat gibi hazırlanır Elce süslenirdim kanımı toplardım tam fışkıracağı yerden. Ey şahadetsen benim aşkımsın can özümsün. Ey şahadetsen benim aşkımsın can özümsün. Ey şahadet kurtuluş azadelik sendenir İzzet çere fermanus yolunun üstündedir. Kanımın fışkırması gelişine müjde verir. Ey şahadet çabuk el bana getir müjdeni, ey şahadet çabuk gel. Bana getir müjdeni. Ah desadık olanlar, evliya enbiyalar, gözlerini kırpmadan sana talip oldum. Bir gülü koklar gibi Haz ile kokladılar Ey şehadet kokunun Lezzetine vardılar Ey şehadet kokunun Lezzetine vardılar Gerçi her istiyene. Nasip olmadıysa da duam şudur Rabbim'den nasip olsun bana da nasip olsun ya Rabbim bu aşkla yananlara. Ey şehadet çabuk gel, bana getir müjdeni Ey şehadet sen beni aşkımsın can özümsün